İdam Ordusu'nun hazırlığı mevzunu dinleyicilerimize arz etmiştik abicim. Oradan mı devam edelim? Evet hemen bir hatırlatmada bulunalım. Evet. Ee, muhakkak ki tabii hatırlatma derken sadece müfredatımızı işlediğimiz konuyu hatırlatmayalım. Arada bir bir programda olmazsa işte birkaç program içerisinde muhakkak zikrettiğimiz bir şey var ki artık kıymeti dinleyenlerimiz bizim hatırlatmamıza hacet kalmadan bu programı dinlerlerken Dinlemeye başlarlarken Cenab-ı Hakk'a hamdü senayı ve Bilhassa Allah Resulüne Salatü selamı unutmamaları icap ediyor Eyvallah. Çünkü e, neticede muhabbet Bağı derken herhangi bir muhabbetten Herhangi bir bağdan bahsetmiyoruz Hilkatimizin Mayesinde olan mayeyi Muhammediye'den Bahsediyoruz Bunun besmelesi Allah Resulünden bahsetmenin Besmelesi salatü selamdır Kişi ilk başta Allahu salli ala Muhammed diyerek ruhunu ruhu Resulullah'a bir şekilde irtibatlandırmalı. Ki Allah Resulü hakkındaki o dinledikleri efendim sohbetler, o hadisi şerifler sadrına şifa olsun. Yani kalp nurunu arttırsın, kalpteki gizli ve aşikar olan hastalıklara şifa olsun, kalbimizdeki kasaveti ve gafleti atsın ki, Nur-u Muhammediye'den azami istifade edelim ve muhabbetimizi böylece kavi eyleyelim, ziyade eyleyelim. İnşallah. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellim diyerek e, programa başlamak hem bizim üzerimize vacip hem de dinleyen kardeşlerimizde bunu artık ne yapmış olsun, bir adet edinmiş olsunlar diye hatırlatıyoruz. Dolayısıyla Programa girizgah yaparken bizler hamdeleyi, salveleyi aşikar olarak zikretmesek de daima içinde bir şekilde işlediğimiz müfredatta sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi yad ederek salatü selam etmeye e, vesile kılacak sözlerle ne yapmaya gayret ediyoruz? Biz de bu zikri, zikre habibi ve salatü selamı inşallah ziyadeleştirmeye gayret ediyoruz. Zaten şu anda Allah Resulü'nden bahsetmek, ondan konuşmak adeta bu süre içerisinde uzun bir salatü selam etmek gibidir. Allah Resulü'nü metü sena eylemek de salatü selama dahildir. Fakat bir de üzerimize borç olan bir salatü selam etme şekli vardır ki kişi hiç olmazsa en azından Allahümme salli ala seyyidina Muhammed demek e, mecburiyetindedir eğer feyiz almak istiyorsa eğer bu mevzuat mevzuat olarak değil de muhabbet açısından yaklaşıyorsa evet. işte muhabbet bağında hem bunu bir tazelemiş hatırlatmış olalım hem de diyelim ki hatırlayacağı gibi kıymetli dinleyenlerimizin Uhud harbi'nin oluşu oluşumu işte nasıl vukuka geldiğini hazırlık deverlerini ve Uhud'u hazırlayan durumları konuşmuş idik bu arada iki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ashabıyla istişare etmiş hatta gördükleri daha doğrusu kendilerine gösterilen Cenab-ı Hakk'ın ilhamıyla kendilerine beyan edilen bir nevi vahi ilahi sayılan rüyayı da ne yapmıştı? İstişare meclisinde konuşmuştu ben böyle bir rüya gördüm sizler ne dersiniz şeklinde beyan etmişti. Neticede Sahabe-i Kiram Haziratı'nın o şehitlik coşkusu, efendim kendilerine doğru gelen müşriklere karşı bu zulme, elpençe, divan durmak gibi sanki yerlerinde durunca böyle bir şey algılanır düşüncesi, o hissiyat, iki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Medine'de kalalım görüşünü böyle birazcık önüne geçer gibi bir hal zuhur etmişti. Ama Buna rağmen sahabinin Medine dışında savaşma fikrini kabul etmişlerdi. Lakin sahabe-i kiram Efendimiz'e karşı bir hata etmekten korktuklarından aralarında istişare ederek aşikare olarak Medine'de kalmamızı işaret etti Fahri Alem. Bize düşen ona tabi olmak değil miydi? Çıktığı zaman hane-i saadetinden ya Resulallah biz Medine'de kalmaya karar verdik diyelim de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e karşı farkında olmadan bir hata etmiş olmayalım demelerine rağmen iki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem hane-i saadetlerinden çıktıklarında üzerinde zırh vardı. Ve buyurdular ki artık istişare tamamdır. Neticede istişarenin neticesine tabi olmak vaktidir. Hiçbir peygamber giyindiği zırhı düşmanla çarpışmadan ve netice ortaya çıkmadan Allah hakla batıl arasındaki hükmünü vermeden asla ve asla çıkarmaz. Hiçbir peygamber zıhrını savaşmadan çıkarmaz demişti. Ve bunun üzerine de artık aşikar oldu ki Uhud civarında işte cennet dağları ve cehennem dağları olarak Uhud'da iki tane dağ kesişir. İleride anlatacak. O yüzden şimdi bunu zikretmiyorum. Orada Medine'nin dışında bekleyen Müşrik ordusuna Harekat emri Ve harekat e, neticesi doğmuş oldu bu istişarede Şimdi tam orada Yine bazı münferit hadiseleri Bu istişareden ve Müslümanların Müminlerin artık e, Savaşa gidiş Sahnesiyle beraber bazı münferit Hadiseleri de bugün Bu akşam zikretmiş olacağız Hazırlanan Müslümanlar Bin kişi civarındaydı Sayıca Kureyş ordusunun üçte biri kadar. İçlerinde sadece yüz zırhlı vardı. Orduda üç sancak bulunuyordu. Mus'ab bin Umeyr, muhacirlerin, Üseyd bin Hudayr, evslilerin, Hubab bin Münzir ise hazreçlilerin sancağını taşıyordu. İslam ordusu harekete hazırlanmıştı. Peygamber Efendimiz atına binmiş, yayını omzuna asmış ve mızrağını eline almıştı. Tabi burada atına binmek derken, çok böyle ihtişamlı, görkemli bir at olarak düşünmemek lazım. İki cihan Serber efendimiz hiçbir zaman, böyle görkemli, çok böyle büyük, yüksekçe, gerçekten at ırkına yani cinsine tamamıyla hiçbir şey katışmadan, gelen bir ata binmemiştir. Allah Resulü bilhassa, cenklerde, ya merket dediğimiz, katır, katıra yakın bir e, efendim hayvana süvar olmuşlardır. E, bunun da sebebi at muharebe esnasında ürktüğünde ettiğinde geri geri kaçmaya meyillidir. Fakat demin bahsettiğimiz e, merkeplerse herhangi bir bozgun, herhangi bir böyle yakın temas durumunda kaçmakta seri değillerdir. Allah Resulü hem bu cesaret yönüyle de Seri olmayan fakat komuta etmek için fakat bir binek üzerine binmek için tercih ettiği bir binek vardır. Ne Merkep var. diyoruz. Resulullah Efendimizin bu, bu şekildeki tercihi onun savaşta ne kadar şecaat sahibi olduğuna ve ne kadar cesaret sahibi olduğuna işarettir. Ayrıca bazı alimler kitaplarında birçok peygamberin, birkaç tanesi istisnai yani Hazreti Süleyman aleyhisselam gibi birkaç tane peygamberin istisna olduğunu onun haricinde hiçbir peygamberin de yüksekçe ata binmediklerini beyan etmeleri şunu gösterir ki tevazu halini tercih ediyorlar iki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin burada her ne kadar müellifimiz bizim anlayacağımız şekilde bir ata binmişti deyince gözümüzde böyle Fevkalade yüksekçe efendim At ırkının en böyle Tebarüz etmiş bir şeyi Anlaşılması İki cihan serverı efendimiz Bunda hani parantezler aslında Eyvallah. Çünkü kıymetli dinleyenlerimiz Bizim bazı naklettiğimiz Aralarda beyan ettiğimiz Şeylerden memnunlar Bunu bir şekilde bize dile getiriyorlar Hani bahsederken Bazı böyle detayları da açmak Sanki güzel oluyor diye Düşünüyorum Ayrıca bu malumatı genişletmek isterlerse, bu anlattığım malumatı genişletmek isterlerse İmamı Tirmizi Hazretleri'nin Şamaaili Şerife isimli bir kitabı var. Oradan bakarak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz nasıl giyinirdi, nasıl otururdu, nasıl mihman olurdu, nasıl yemek yerdi, işte nasıl yüzük takardı, nasıl saçını tarardı, nelere binerdi, kılıcı nasıldıya kadar Sadece Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin o sıfatlarını ve ahlakını anlatan bir eser vardır. Şemail-i Şerife. Bu eseri de okumalarını kıymetli dinleyenlerime tavsiye ediyorum. Evet. Medine'de yerine Abdullah bin Ümmü Mektum'a bırakmıştı. Zırhlı iki sahabi Sa'd bin Muaz'la Sa'd bin Übabe önünde mücahitlerse sağ ve solunda yer alıyorlardı. Evet yine bu tırnak içerisinde veya parantez içerisinde söyleyeceğimiz bir tabir. Allah Resulü'nden bahsederken sağında ve solunda demiyoruz. Tabii ki şimdi bunu insanımıza anlatmak için müellifimiz de burada sağında şu duruyordu, solunda bu duruyordu diyorlar ama iki cihan selberi efendimizden bahsederlerken sağlarında falanca vardı, sağı saniyelerinde ikinci sağlarında da filanca vardı demek uygundur. Allah Resulü ile ifade ederken, onu tavsif ederken böyle durumlarda sol kelimesi hiç kullanılmaması lazımdır. Bu edeple alakalıdır. Bunu söylesek ne olur? Günah mı gireriz? Hayır günaha girmezsin ama böyle söylediğinde Allah Resulü'nü anlatma sevabına girersin. Allah Resulü'nün derece-i ulyasını ve onu metü sena etme yolunu tuttuğun için bu dahi bir metü olmuş olur. Solunda dediğin zaman bu methesenadan nasipler olamazsın. Anlatabiliyor muyum? Ama sağ zani derde bir edep gösterirsen Allah Resulünü methettiğin için ayrıca bir sevap kazanırsın. Bu fena mıdır? Tabii ki değildir. Evet. İslam ordusunun Uhud'a doğru hareket edeceği sıradaydı. Topal bir zat olan Amr bin Cemuhta sefere katılmak için gönlünde şiddetli bir arzu duydu. Her zaman peygamberimizle birlikte savaşa çıkan dört oğlu vardı. Onları çağırdı ve "Beni de sefere çıkarınız." dedi. Oğulları "Resulullah senin sefere çıkmamana müsaade etti. Yüce Allah da seni mazeretli saymıştır." diye konuştular. Çünkü ayeti kerime var: billah leysa ve la ve la Yani Cenab-ı Hak Belli vücudunda rahatsızlık olan Ne bileyim Görme hassasında Kaybetmiş olan sakatlık Hali olan kişiler için Onlara bir vebal yoktur diyor Onlar savaşa gitmezlerse Topyekun savaşmak icap ettiğinde bile Savaşa gitmezlerse Onlar da onun Vebal altında Olmazlar diyor İşte hani diyoruz ya asker ocağı Peygamber ocağıdır bize de mesela askere bazı şeylerin alınmaması onları tahkir için değildir. Peygamber ocağı gibi oluşumlandır askeri yerinde. Ne bileyim rahatsızlığı olan bu nevi rahatsızlıkları olan kişiler askerlikten muaf tutulur. Yine bu ahlak da İslam ahlakındandır. Anlatabiliyor muyum? Ee, yoksa o nevi rahatsızlığı olan insanlar bugün cemiyetimizde birçok sahada sivil ortamda hizmet gördüğümüz hatta kendilerinden hizmet aldığımız insanlardır anlatabiliyor muyum rahatsızlığı olduğu halde kamu hizmetinde istihdam eden görme özel özelliğini hassasını kaybettiği halde veya ayağından rahatsız olduğu halde sakatlığı olduğu halde kamu hizmetinde veya insanlara hizmet eden birçok insanımız vardır. Ee, birçok önemli hizmetleri yapan insanlarımız da vardır. Milletvekillerimiz bile vardır eyvallah, mi efendim. Eyvallah. Ama asker ocağına alınmayışı bu onların bir ayıp oluşundan değildir. Muaf tutuluşu işte o peygamber ocağına benzeyiştendir. Allah Resulü'nün e, savaş erkanında, rükünlerinde kullanına gelen bir sistemdir. Asker ocağı ile peygamber ocağı arasındaki bir bağı da buradan kurmuş olabiliriz. Evet. Gönlü Allah ve Resulullah muhabbetiyle yanıp tutuşan Amr, oğullarının bu sözlerine aldırış etmedi ve yazıklar olsun size, siz... ...beni Bedir seferinde cenneti kazanmaktan alıkoymuştunuz. Uhud seferinde de mi alıkoyacaksınız? Herkes cennete giderken ben evde oturup kalamam dedi. Yani ben top alın siz bana mazeretin var sen otur diyorsun. Nasıl çocuklarsınız siz diyor. Hani aklın düşündüğünde daha farklı olması lazım. Böyle bir şey olduğunda ya çocuklar ne kadar iyisiniz. Beni düşündüğünüz sağ olun demiyor. Çünkü şehadet arzusu var. ...beni nasıl mahrum ediyorsunuz... ...ben size akıl sormadım ki diyor... ...benim cihada katılmam için... ...efendim savaşa katılıp... ...şehit olmam için... E, ...şey... E, ...sizden ben bir ümitle... ...bana yardımcı olun diyorum... ...sen bana evde otur diyorsun... ...şeklinde ne yapıyor... ...efendime söyleyeyim... E, ...çocuklarına çıkışıyor... Sonra da doğruca peygamber efendimizin huzuruna vardı. Ya Resulallah bu oğullarım şunu bunu bahane ederek beni sefere çıkmaktan alıkoymak istiyorlar. Vallahi ben seninle beraber sefere çıkmayı ve cennette şu aksak halimde dolaşmayı arzu ediyorum dedi ve sordu. Aman, evet. Ya Resulallah sen benim Allah yolunda çarpışmamı ve şehit düşüp şu aksak ayaklarımla cennette gezip Yürümemi uygun görmez misin? Resul-i Kibriya Efendimiz, Evet, uygun görürüm dedikten sonra ilave etti. Ama Allah seni mazeretli saymıştır. Sen cihatla mükellef değilsin. Sonra bu sahabinin oğullarına, Siz onu seferden alıkoymaya mecbur değilsiniz. Onu serbest bırakınız. Umulur ki Allah ona şehitlik nasip eder buyurdu. Bunun üzerine Amr bin Camuh derhal silahlandı ve kıbleye dönerek Allah'ım bana şehitlik nasip et diye dua etti. Her ne kadar kıbleye dönerek dua etti şeklinde bir ifade olsa da daha evvelce de zikrettik. Duanın kıblesi, dua ederkenki yön semadır. Semavata el açılır. Yani... Bazen bunu farklı memleketlerde falan da mesela bir tarafa doğru dönüp dua edince diyorlar ki şirk işliyorsun, dön kıbleye falan diyorlar. Hayır, namaz kılarken kişinin namazla alakalı ibadetlerini yaparken kıbleye dönmesi olabilir, kıbleye müteveccih olması bir tazim işaretidir. Efendim, mesela kıbleye yönelerek de insan Kur'an-ı Kerim okuyabilir, o namazla irtibatın devam ettirmek için Çünkü ayet-i kerimede buyuruyor ki: "Senzebil la ve iza qadaytumussalate fezkurullah." Namazdan fâri olduğunuzda, namazı kaza ettiğinizde, yerine getirdiğinizde Allah'a zikrediniz. Bir insan namazdan evvel veya namazdan sonra kıbleye müteveccihhen tesbihini çekse, Kur'an-ı Kerim okusa, o namaza namazla alakalı ibadetlere gösterdiği tazimle alakalıdır. Fakat şunu unutmamak lazım. Mesela türbenin önünde birisi Fatih'e okuyacaksın. Veya ne bileyim şey, elini açıp dua edeceksin. Hadi herkes kıbleye doğru dönsün denmez. Neden? Duanın mahalli yani kıblesi avuçların içi semaya bakar. Duanın kıblesi semadır. Dolayısıyla bir insan kalktı bir dua ediyor. Kıbleye doğru dön denmez. Şirktir denmez. Bu büyük bir hatadır. Bunu yapanlar da çok büyük hata ediyorlar. Resul-i Efendimiz'in şebeke-i şerif Ravza-i gidiyorsun elini açmış dua ediyorsun o tarafa doğru yönelmen ondan istemek avucunu açmak diye ki benim elim göğe açık Allah'ın füyüzatının rahmaniyetinin efendim tecelli ettiği tecelli mahalli olan semavattan istersin maddi ve manevi rızkını indirmesini istersin sonra çok pratik olarak bunun ...doğruluğunu göstermek için söylüyorum... İki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem... ...efendimiz namazı eda ettikten sonra... ...sırtını kıbleye dönerek... ...cemaate yüzünü dönüyor... İmam efendiler de ne yapıyor? Yani bugün Mekke'de, Medine'deki... ...imam efendiler bile namazı kıldırdıktan sonra... ...sünnet-i seneye icabı... ...sırtlarını kıbleye dönüyorlar... ...cemaate yüzlerini dönüyorlar... ...ve ellerini açıp dua ediyorlar... ...şimdi buna şişik denebilir mi? Denemez, niçin? İmam efendi doğru yapıyor, neden? Çünkü Resulullah doğru yapıyor. Dua edilirken kıbleye dönme şartı yoktur. Dua ederken ellerimizi, avuçlarımızı açarız. Allah'ın bereketini, maddi ve manevi rahmetini ve rızkını indirdiği semaya doğru eller açılır. Bunu e, hatırlatmak isteriz. Dolayısıyla yine bu malumatı da arada zikretmiş olalım. Fakat burada hemen kıbleye müteveccihen yönelmesi... Onun bir şekilde namazda dönüp de Cenab-ı Hak'tan istemeye, o yakınlığa, çünkü kıble cihetine dönerek namazdaki şuurla, çünkü namazın salah manasını düşünürsek, salatın bir manası duadır. Bir namaz şuuruyla, bir namaz eda eder şuuruyla beraber oradaki asabın kıbleye dönüşü şeyi vardır nezaketi vardır. Ama duada bahsettiğim gibi mahal duanın kıblesi semavattır diyelim ama galiba yine abi. ara vereceğiz Eyvallah. peki. Evet ayağından rahatsız olmasına, topal olmasına rağmen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin izin vermesi ve oğullarının da mani olmaması neticesinde bu nurlu sahabi ne yaptı? Zırhını giyinerek, kılıcını kuşanarak veyahut o da İslam ordusuna katıldı. Eyvallah. Evet, tam orada kalmıştık. Tabi biz bu arada dua ile alakalı, hani kıbleye dönerek dua etmesiyle alakalı bir e, malumat vermiştik. Dua nasıl yapılır? Duanın kıblesi semadır şeklinde de bir izahatta e, bulunmuştuk. Şimdi istiyorsanız tekrar biz e, kaldığımız yerden devam edelim. İslam ordusu Seniyye tepesine gelmişti. O sırada peygamber efendimiz dönüp arkasına baktı. Okçulardan mürekkep kalabalık bir askeri birlik gördü. Kimdir bunlar diye sordu. Mücahitler Abdullah bin Übey'in Yahudi müttefiklerinden 600 kişilik bir topluluk cevabını verdiler. Resul-i Ekrem Efendimiz, onlar Müslüman olmuşlar mı diye sordu. Hayır ya Resulallah denilince, Efendimiz, gidip onlara söyleyiniz, geri dönsünler. Onların yardımına ihtiyacımız yok diye emretti. İslam ordusu, Şeyh'in tepelerine geldiği zaman, Resul-i Ekrem durup ordusunu bizzat teftişten geçirdi. Şimdi burada yine bir hatırlatmada evet. bulunalım mı? Ben çok kesmek istemiyorum tamam. ama şimdi neden böyle bir yardım var o halde? Biliyorsunuz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Medine'yi Medine yapma, Medine haline getirmesindeki en önemli hususlardan bir tanesi de kanun ve nizamdır. O kanun ve nizamnamesinde yani anayasa diyebileceğimiz anayasada ne demişti can Serber Efendimiz Yahudi cemaatine dışarıdan bir tasallut olduğunda bize herhangi bir şekilde müdahale olduğunda siz karşı ordulara yardım etmeyeceksiniz. Ve en azından bize silah yardımında bulunacaksınız. İstersek icab ederse nakdi yardımda bulunacaksınız. Sizden bedeni, fiili bir yardımda istemiyoruz. Sizlere düşmanlarınız saldırdığında biz Yahudilere saldırdılar. Bizimle alakası yok demeyeceğiz. Hem fiili olarak hem askeri malzeme olarak hem nakdi olarak sizlere yardımda bulunacağız diye ne yapmıştı? Bunu o anayasanın maddesine yazdırmıştı. Eyvallah. Ve ahitleşmişlerdi. Dolayısıyla burada sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz o Yahudi grubunu gördüğünde onlara gelmesinler bizimle deme... Her bakımdan selahiyete sahip Onu konuşmuyoruz ama kanuni açıdan Hukuki açıdan bakarsak Böyle bir yardım talebi yok Zaten bedeni fiziki bir yardım Fiili bir yardım da istememiştik Değil mi efendim Dolayısıyla şu anda bize savaşta da Yardım etmelerine Gerek yok ihtiyaç yok Geri dönsünler diyerek Bu anlaşmanın maddesini Hem onlara hatırlatıyor Hem de herhalde biz okurken bunu Hatırlamamız icap ediyor diye Burada bir ara vermek istedim tekrar. Evet. resul Ekrem durup ordusunu bizzat teftişten geçirdi. Bu sırada 15 kadar küçük yaşta çocuğu da geri çevirdi. Fakat içlerinde mücahitler safından ayrılmak istemeyen, müşriklere karşı küçük yaşta da olsa savaşmak isteyenler vardı. Bunlardan biri de Rafi bin Hadic idi. Ayağındaki meslerin ucuna basarak evet. Resul-ü Ekrem'e uzun görünmek istiyordu. Yani bizi küçük zannetmesinler diye ve ayaklarının üstüne duruyorlar ki uzun boylu gözükelim de çocuk diye bizi anlamazlık etmesinler. Evet. Sonradan bir sahabinin ''Ya Resulallah, Rafi iyi ok atar.'' demesi ve ordudan ayrılmasını istememesi üzerine Peygamber Efendimiz onu da orduya aldı. Arkadaşı Rafi'nin orduya alındığını gören bir başka küçük sahabi, Semüre bin Cündü babasına ''Babacığım.'' Resulullah Rafi'ye müsaade etti. Beni ise geri çevirdi. Halbuki ben güreşte onu yenebilirim dedi. Baba Müreyh bin Sinan teklifi Resul-i Ekrem'e iletti. Peygamber Efendimiz güreşmelerini istedi. Güreşte Semüre'nin Rafi'yi yıktığını görünce onun da orduya katılmasına izin verdi. Yani bu kuru kuruya ucuz bir kahramanlık olarak orduya almak değil bu aynı zamanda... ...komuta durumunda olan, yani komutanlık makamında olan kişinin kabiliyetlerine ve emaneti ehline vermeyle alakalı da bir şeydir. Uygulamadır, tatbikattır. Yani bu herhangi bir şekilde ben de geleyim, ben de şunu yapayım gibi bir heves değildir cihat meydanı. Güreşte ben yenerim diyorsan bunu göster. Ok atıyorsa işte okun attığını bilinmesi gibi... Emaneti ehline vermekle alakalı bir durumdur. Fakat gayri ihtiyari bize değil mi Çanakkale Harbi'nde hatırlatıyor bu sahneler. 14 yaşında, 15 yaşında, 16 yaşında. Hatta belki 14-15 diye kayıtlarda öyle geçiyor ama belki 12 yaşında şehitlerimiz bile vardır, erlerimiz bile vardır. Evet. Henüz 15 yaşlarında bulunan bu gencecik sahabiler... İşte böylesine büyük bir şevkle mücahitler safında müşriklere karşı savaşmak istiyorlardı. Peygamber Efendimizin ordusunu teftişi sona erdiği zaman, güneş de o günkü vazifesini bitirip gruba doğru kaymıştı. Az sonra Bilal-i Habeşi akşam ezanını okudu. Resul-i Ekrem mücahitlere namazı kıldırdı. Aynı şekilde yatsı namazı da eda edildi. Peygamber Efendimiz geceyi burada geçirecekti. Muhammed bin Mesleme komandasındaki elli kişilik bir devriye birliğini de orduya muhafaza altında bulundurmak ve etrafı kontrol etmekle vazifelendirdi. Resul-i Ekrem Efendimiz mücahitlere yatsı namazını kıldırdıktan sonra bu gece bizi kim bekleyecek diye sordu. Mücahitler arasından bir ses geldi. Ben ya Resulallah. Peygamber Efendimiz... ''Sen kimsin?'' diye sordu. Aynı sesin sahibi, ''Zekvan bin Abdikaysım ben.'' diye cevap verdi. Resul-i Ekrem ona, ''Sen otur.'' diye emretti. Aradan az bir zaman geçtikten sonra, Peygamber Efendimiz tekrar, ''Bu gece bizi kim bekleyecek?'' diye sordu. Yine mücahitler arasından bir ses yükseldi. ''Ben ya Resulallah.'' Efendimiz ona, ''Sen kimsin?'' diye sordu. Sesin sahibi, ''Ben.'' ''Ebu Sebim'' diye cevap verdi. Peygamber Efendimiz ona da ''Sen otur'' dedi. Bir müddet bekledikten sonra Peygamber Efendimiz sorusunu üçüncü sefer tekrarladı. Bu gece bizi kim bekleyecek? Yine Müslümanlar arasından bir ses yükseldi. ''Ben beklerim ya Resulallah.'' Efendimiz ona ''Sen kimsin?'' diye sordu. ''Ben İbni Kaysım'' diye cevap verdi.'' Peygamber Efendimiz ona da ''Sen otur'' dedi. Aradan bir müddet geçtikten sonra resul Ekrem Efendimiz ''Üçünüzle kalkınız'' buyurdu. Yalnız bir kişi ayağa kalktı. Bu Zekvan bin Abdikays'tı. Resul-ü Ekrem Efendimiz ''Diğer arkadaşların nerede?'' diye sorunca Zekvan ''Ya Resulallah, üç seferinde de sorunuza cevap veren bendim'' dedi. Bunun üzerine Resul-i Ekrem Efendimiz ona, git sen bize muhafızlık et. Allah da seni muhafaza etsin dedi. Zekvan hemen zırhını giyindi, kalkanını aldı. Bütün gece Peygamber Efendimiz'in yanında nöbet tuttu. Bu sahabi önce kendi ismiyle, sonra oğlunun, sonra da babasının ismiyle kendisini tanıtmıştı. Buradaki hikmeti e, herhalde ileride inşallah zikri geçerse, bahsi geçerse orada anlatmamız daha uygun olacak. İki cihan serveri efendimizin elçiler gönderdiğindeki isimlere bakması bahsinde zikredilecek. Fakat şu kadar kısmını söyleyelim. Bir, sahabe-i kiram hazaratının gayreti, yani Allah Resulü'nün tevdi kılacağı bir vazifeyi yerine getirmek hususundaki gayretleri nazara veriliyor. Bir. İkincisi ne kadar heyecanlı Olurlarsa olsunlar Ne kadar gayretli olurlarsa olsunlar Allah Resulüne Muhalefet etmeden ona Hizmet etme ölçüsü burada anlatılıyor Yani sen otur denildiğinde Ben tekrar Ayağa kalkıyorum gibi bir itaatsizlik Yapmak istemiyorlar Ama bir yandan da vazifeyi almak istiyorlar İki cihan serveri Sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz de Hitap ettiğinde Hani belki bu ismimden değil de şu ismimden olur diyerek o kanaatle sahabinin başka bir künyeyle kendisini tanıtması da Allah Resulü'ne itaatsizlikten kork korkmasını gösteriyor. Yani demek ki kişi ne kadar gayretli olursa olsun, ne kadar kabına sağamaz olursa olsun, ne kadar heyecanlı olursa olsun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e itaatsizlik ederek bunu yerine getiremez. O nezaketi, o edebi muhakkak muhafaza etmektir. Edebi zannederiz ki sadece biz oturmak, kalkmak, cömertlik yapmak, işte şöyle yürümek, şöyle uyumak, edebi bunlardan ibaret zannederiz. Hayır, savaşın bile kendine ait bir edebi vardır. Daha doğrusu edep öyle bir şeyi bütün ahlaki sistemi içine alır ki cihad etmek bile edebe dairdir. Cihadın edebi vardır. Cihad etmek, mücahit olmak, küffara kılıç sallamak bile edebe ait bir meseledir. Burada Allah yolunda cihad ederken dahi itaatsizlik ve edepsizlik yapılmaması gerektiğine de en güzel işarettir. Eyvallah. Evet. Sabaha yakın Peygamber Efendimiz ordusuyla birlikte Şeyhain'dan ayrıldı ve Uhud'a doğru yürüdü. Artık her iki ordu da birbirini fark edebiliyordu. Düşman karşıda görünüyordu. Mücahitler cephesinde sabah ezanı göklere dalga dalga yayılıyordu. Saf bağlayan Müslümanlar Hz. Resulullah'ın arkasında silahlarını çıkarmadan düşmanlarının gözleri önünde namazlarına eda ettiler. Bu arada Peygamber Efendimiz tedbir babında zırhının üzerine ikinci bir zırh takyesinin üzerinde ise mifer giydi. Artık İki ordu karşı karşıya gelmişti. Her biri harp nizamı ile meşgul oluyordu. Bu sırada oraya kadar çekine çekine korku içinde gelmiş bulunan Abdullah bin Übey bin Selül ortaya atıldı ve Muhammed rey ve görüş sahibi olmayan gençlerin sözünü dinledi, benim sözümü dinlemedi. Ey ahali! Bir türlü anlayamıyorum. Şuracıkta biz ne diye canımızı vereceğiz deyip kavminden ve münafıklardan 300 kadar askerle geri döndü. Münafıkların ayrılmasıyla İslam ordusu 700 kişiden ibaret kaldı. Kureyş ordusunun dörde biri kadar. Biz nasıl düzeltiyorduk bu ifadeyi? İslam ordusu o kadar kaldı değil, sadece İslam ordusu kaldı. Onlar İslam ordusuna dahil değildi ki. Sadece İslam ordusu kalmış oldu. Evet. Abdullah bin Übey, münafıklardan bir grupla İslam ordusundan ayrılmakla kalmadı. Sahir Müslümanları da tesir altına almaya çalıştı. Onun geri döndüğünü gören Hazreç kabilesine mensup Selime oğulları ile Evs kabilesine mensup Harise oğulları da geri dönmeye niyetlendiler. Şimdi yine burada bir parantez daha açmamız lazım. Dikkatli dinleyen bizi yaptığımız şu programda Efendicim dikkatli şekilde dinlemeye gayret eden kişiler şunu fark etmişlerdir. Abdullah bin Übey yani münafıkların başı olan kişi Medine'de kalmayı istiyordu. E i̇ki cihan selberi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de Medine'de kalmayı istiyordu. Yani burada gençlerin sözün tercihinden evvel Resulullah Efendimiz zaten Medine'de kalmak istemiyor muydu? İstiyordu. E Abdullah İbni Übey de istiyor. He, şimdi burada nedir bir önemli nokta daha Bir kişinin hakkı söylemesi kafi değildir Cemiyetteki müminlerin inanan insanların uyanık olması Feraset sahip olması icap eder Bir sözün doğruluğu kadar Bu sözü ne niyetle kişi söylüyor bu çok önemlidir Hz. Ali Efendimizin bir sözü vardır bu hususta İslam'ın siyasetini anlatmak ve insanları ikaz etmek üzere der ki Sadece sözün doğruluğuna bakmayın O sözü kişi hangi niyetle söylüyor ona da bakın Allah Resulü'nün Medine'de kalmak isteyiş niyetiyle Abdullah İbni Übey Münafı'nın Medine'de kalmak isteyiş niyeti tutmuyor Dolayısıyla onun reyi Allah Resulü'nün reyine mutabık değil Rey demek görüş demek O kendi nifak penceresinden bakarak bir şey söylüyor Allah Resulü ise nübüvvetinin getirdiği ferasetle bunu söylüyor. Bize düşen nedir? Biz muhabbet bağında ne yapıyoruz? Sadece tarihi malumatı mı inceliyoruz? İşte demin yaptığımız bazı ikazlar, efendim hayatımızdaki bazı açılımlar gibi, bugün de şu anda alacağımız ibretler var burada. Efendim şu olsun diyor mesela bir grup, bu olsun diyor baktığınızda evet biz de bunu istiyoruz, fakat siyaseten bakmak lazım. O bunu hangi niyette olsun diye meşgul oluyor. Hangi niyet yerine gelsin diye bu fikri öne sürüyor. Bunun peşine düşüyor. Bunu çok iyi tefrik etmesi lazım. Yani müminlerin evet saf dil demek kalbi temiz demektir. Ama bir de saflığın insanı hani müsbettiği de menfi, menfi manada ifade eden bir özelliği vardı ki hani affedersiniz ahmaklık manasına gelir. İşte müminler kendilerine cemiyet içerisinde yön veren insanları sadece söylediği fikirlerin doğruluğuna değil, onların kalplerinin ve niyetlerinin gerçekten doğru olup olmadığı hususunda da bir fikre sahip olmaları, onu da göz önünde bulundurmaları icap ediyor. Eğer böyle olmazsa aynı şeyi konuştuğunu zannettiğimiz kişilerin arkasına takılmakla farkında olmadan, Sadece Allah ve Resulüne ihanet değil, insan bulunduğu cemiyete, vatanına, milletine bile ihanet eder pozisyonuna düşebilir. Anlatabiliyor muyum? Tekrar hatırlatıyorum Hz. Ali Efendimiz'in sözünü. Bir kişi bir sözü söylediğinde hele hele cemiyet içerisinde sözü dinlenen bir insan konumundaysa, bir lider konumundaysa, onun sadece söylediğine bakmayınız. O sözü hangi niyette söylediğine de dikkat ediniz. Kalbindeki niyeti de ''Muhakkak fark ediniz.'' diyor. Çünkü İslam ahlakında aldatmak zaten yenilmiştir ama aldanmak hiç makbul bir iş değildir. Bu gibi hususlarda aldanan bir insan bizim İslam ahlakında zemmedilmiştir, kötülenmiştir. Mezmum bir fiildir bu. Neden? Bir insan niye aldanır böyle bir durumda? Cemiyette niye farklı bir yöne sürü gibi gider? E söylediği sözün niçin söylediğini fark etmez. Niçin fark etmez? Feraset yoktur. Ferasetiyle o sözün mahiyetini anlayamaz. E feraset olmayışı ne işarettir? Kalbinde iman olmadığına işarettir. İmanın kemal ermediğine işarettir. Kamil imanı olan kişinin görüşünde feraset olur. Feraset olmazsa aldanır. Dolayısıyla bir insanın aldanması imanının eksikliğindendir. Anlatabiliyor muyum? Yani biz ne yapalım bilemedik, edemedik gibi mazeretler insanı bu hamakatten kurtarmaz veya bu gafletini bir şekilde telafi etmeye yetmez diyerek bunu da izah etmeye çalışalım. Eyvallah. Evet. Allah'ın inayeti yetişti ve tereddütte olanları tereddütlerinden kurtardı. Kur'an-ı Azimüşşan'da bu hususla ilgili olarak şöyle buyurulur. Esna-u o zaman içinizden iki birlik zaaf göstermek istemişti. Halbuki onların yardımcısı Allah'tı. Allah rahmetiyle onlardan bu gevşekliği giderdi. Müminler ancak Allah'a güvenip dayanmalıdır. Evet. O zaman münafıklar kendilerine, kendi fikirlerine dayanarak Medine'de kalmak istiyorlar. Ve bundan da aşikare anlaşılacağı gibi... Allah Resulü ise Allah'a dayanarak Medine'de kalmak istiyor. Bu görüş zaviyesinin ne kadar birbirinden farklı olduğunu anlatmak için bu ayet-i kerimenin ifadesi herhalde bizim de şüphelerimizi izale etmiş oluyor. Eyvallah. Az evvel bir ayet-i kerime ile programımızın ikinci bölümünü sırlamıştık ve inşallah o ayetle de tefekküre vesile olsun demiştik Fatih abi Geçen zamandan sonra da mevzumuz yine münafıklarla ilgili inen ayetten devam ediyor. Evet, münafıklarla alakalı inen ayetlerle yine biz hiç ara vermemiş gibi istiyorsanız, zaten tefekkür bir ara vermek değildir, tefekkür bir şeyleri bağlamaktır, tevhid etmektir. Dolayısıyla biz o tefekkürü eğer ettiksek, edebildiysek inşallah hemen ayeti kelimelerle devam edelim ve artık Uhud'un en azından o manevi havasını bu son bölümde olsun teneffüs etmeye gayret edelim. Münafıkların harp meydanında İslam ordusundan ayrılıp Medine'ye geri dönmeleri üzerine ise şu mealdeki ayetler nazil oldu. Estenzu Billah İki ordu karşılaştığı gün size gelen musibet Allah'ın emriyle geldi. Bu, Allah'ın müminleri ayırt etmesi, münafık olanları da açığa vurması içindi. Onlara, ''Geliniz, Allah yolunda muharebe edin, yahut hiç olmazsa düşmanın kendinize ve ailenize saldırmasını önleyin.'' denildi de, ''Biz muharebe etmeyi bilseydik, elbette arkanızdan gelirdik.'' dediler. Onlar, ''O gün, İmandan ziyade küfre yakındılar. Ağızlarıyla kalplerinde olmayanı söylüyorlardı. Onlar ne gizlerse Allah çok iyi bilendir. Evet. Amenna ve saddakna. Muhayrık büyük bir Yahudi alimiydi. Medine'de bol serveti vardı. Evet şimdi biz tabi bazı başlıkları okumadan geçiyoruz. Bu bölümde de tam münafıkların... İslam ordusundaymış gibi gözükerek ama Cenab-ı Hakk'ın inayetiyle cihat ciddiye bilince, yani nasıl ki münafık namaz kılmaya üşenir ayeti kerime vardır onlara namazı teklif ettiğinizde iyice böyle ağırlaşırlar hiç kılmak istemezler hatta o anda sen ona ya şu dağı al şu kazmayla un ufak et dümdüz et desen bunu mu yaparsın yoksa şurada namaz mı kılarsın dediğinde münafık Namaz kılacağıma şu dağı kazmaya başlayayım belki düzeltirim diyecek kadar namaza gelemezmiş. Aynı şeydir, hadisedir. Bakın imamın mihrabı diyoruz. İmamın önder olduğu zaman bizim önümüze geçtiğinde bulunduğu yere mihrap diyoruz. Allah Teala'nın ecri, feyzi, bereketi kula yakındır. Fakat muhakkak surette bu alem bir şuhud alemi olduğu için kişinin kendi nefsinden infak ister gayret ister. Gayretsiz ele geçmez. Allah'ın inayetiyledir, Allah'ın ikramıdır iman. Fakat bu imanın Allah'ın ikramı olduğunu kişi gösterebilmesi için kendi çabasında ortaya koyması lazımdır. Şükür için. İşte Allah'ın feyzi yaklaştıkça münafık mizaclı olanlar Allah'ın fezi yaklaştığı sıralarda ondan kaçma ve o yaklaşma kendilerine ağır gelme gibi bir Fıtrat gösterirler bir hal gösterirler Sadece savaş meydanında değil Namazda da bu böyledir Dolayısıyla İşte o muharebe o cihat ciddiye Bindiğinde dediğimizde ne demek Muharebenin cihadın artık Aşikar olarak ortaya konulması Nedir inanmışlar için Şehadet kapısının ardına Kadar açılmasıdır Değil mi efendim şehadet kapısının ardına Kadar açılmasıdır Esasında bu feyiz onları iter, ölmek vesaire yapmak değil. O feyiz niye iter? Çünkü kalplerindeki nifak olduğu müddetçe o feyze dahil olamazlar. Bunlar bazı kutupların birbirini itmesi gibi ittirir. Cihattaki o şehadet kapısı açıldığı zaman oradan gelen adeta o raihalar, o güzellikler münafık olan kişilerin kalbine kasabet verir. İman sahipleri içinse kanatları uçma zamanıdır. İşte böyle olduğu gibi münafıkların cihadın güzelliği artık tamamen o muharebe meydanında Allah Resulü ile beraber olmanın zevki tamamen kuşattığı anda münafıkların kaçması da ayrıca bir hikmettir. Bunun üzerine de tefekkür edilmesi lazımdır. Böyle olduğu gibi kalbinde zerre kadar imanı olan insan da imani bir güzellik olduğunda o cazibeye kendini kaptırır. Mesela kendimizi düşünelim. Allah inşallah kalbimizden Zerre kadar da olsa imanımızı almasın. Ne kadar gaflette de olsak elhamdülillah. Allah'ın bize bahşettiği nurla bir tilaveti Kur'aniye dinlesek. Efendim bir cihadı hatırlasak. Bir mücahidin halini, bir sahabe-i kiramı, bir evliyanın hayatını okusak onlara efendim aşina olacak olsak ne yapar? Hemen içimizdeki o coşku artı verir. İşte bu İçinde zerre kadar meyli olan insanları ne yapar? Kendisine doğru çeker. Demek ki münafıklarda bu bile yok. Nereden anlıyoruz? İşte buradan anlıyoruz. Muhayrik ismindeki bir Yahudi alim, demek ki içinde o zerre kadar meyil var ki, bu sahne karşısında, bu sahnenin hali karşısında ne yapıyor? İslam'a doğru bir geçiş, bir adeta o cazibeye kendisini kaptırış hali vardır münafıkların İslam'dan bahsettiği halde ne kadar nefret ettiklerini sahneledikten sonra, işte Siyer-i Nebi'nin güzelliği bu. Zerre kadar imanı olan insanın o anda Yahudi'yken nasıl imana doğru geçiş geçtiğini, geçiş yaptığını gösteren bir ibret tablosunu beraberce şimdi okuyacağız inşallah. Muhayrık, büyük bir Yahudi alimiydi. Medine'de bol serveti vardı. Resul-i Ekrem Efendimiz'i ...mukaddes kitaplardaki sıfatlarıyla tanırdı. Fakat kavminden çekindiği ve dininin tesirinden kendisini bir türlü kurtaramadığı için bu sıfatları açıklayamıyordu. Ya kesmeyeyim diyorum ama bakın mübarek sıfatlarını kitaplardan tanırdı diyor. Kıymetli dinleyenler. Allah Resulü hakkında insanın dini hakkında, imanı hakkında bilgi sahibi olması çok önemlidir. Bilgi tek başına bir işe yaramaz. Fakat bilgiyle beraber insan bunları ilmiyle öğrendiği vakit muhakkak kendisinde bir meyil başlar. Bu meyil muhakkak muhabbete ve inşallah talihi yardım ederse aşkullah'a ve aşkı Resulullah'a dönüşür. Burada da içindeki o meylin nasıl olduğunu göstermesi açısından önemsiyorum o cümleyi. Allah Resulü'nün Tevrat'taki zikredilen vasıflarını biliyordu diyor. Demek ki birçok insanın Allah Resulüne, Allah'ın dinine meyletmemesinin sebepleri düşmanlıkları yani cehaletleridir. Eğer cehalet ortadan kalksa beraberinde bu muhakkak temayülü ve meyli getirecektir. Evet. Bu açıklayamama durumu Uhud Harbi'ne çıkışına kadar devam etti. Resul-i Kibriya Efendimiz mücahitlerle Uhud kazasına çıktığı sıradaydı. O ana kadar bildiğini açıklamayan Muhayrık Ey Yahudi cemaati Vallahi siz Muhammed'in peygamber olduğunu, ona yardım etmenin üzerinize düşen bir vazife ve yerine getirmeniz gereken bir hak olduğunu pekala bilirsiniz dedi. Yahudiler bugün cumartesi günüdür. Hiçbir şeyle meşgul olunmaz diye cevap verdiler. Sanki cuma olsa uğraşacaklar. Neyse. Bunun üzerine Muhayrık Kılıcını ve haçlığını yanına aldı. Akrabasından birisine, eğer bugün öldürülürsem mallarımın hepsi Muhammed'indir. O dilediğini yapmaya serbesttir diyerek vasiyette bulundu ve gidip İslam ordusuna katıldı. Allah Allah. Şehit düşünceye kadar da müşriklerle çarpıştı. Bunun üzerine Resul-i Kibriya Efendimiz, muhayrık, Yahudi ırkından hayırlı bir kişidir buyurdu. Allah Allah. Radiyallahu anh. Evet. Muhayrık'ın vasiyeti üzerine Peygamber Efendimiz'e kalan mülkleri Bisab, Safiye, Delal, Hüsna, Avaf, Bürka ve Meşrebe adlarını taşıyan yedi bahçe ve bostan idi. Muhayrık'ın mallarını teslim alan Efendimiz onların hepsini vakfetti. Medine'deki vakıfları umumiyetle Muhayrık'ın mallarındandı. Allah Allah, evet. Günlerden cumartesiydi. Peygamberimiz atından indi, yürüyerek sayıca az, iman ve cesarette büyük ordusunun saflarını bizzat tanzim etti. Sağ ve sol kanadı düzene soktu. İslam ordusunun arkasında Uhud Dağı vardı, yüzü ise Medine'ye doğruydu. Resul-i Kibriya Efendimiz bu arada oldukça mühim bir yer olan Aynayn Tepesi'ne, 50 muharipten teşekkül eden bir okçu müfrezesini vaziyet almak üzere vazifelendirdi. Başlarına Abdullah bin Cübeyr'i tayin etti. Vazifeleri Uhud ile Aynayn Tepesi arasındaki geçidi muhafaza etmek, düşmanın burada İslam ordusunu arkadan sarmasına fırsat vermemekti. Resul-i Ekrem okçulara şu emri verdi. Evet burayı çok dikkatli dinlemek lazım. Düşmanı yendiğimizi görseniz de size haber vermedikçe, adam göndermedikçe yerlerinizden asla ayrılmayınız. Düşmanın bizi mağlup ettiğini görseniz de yine kesinlikle yerinizi terk edip yardımlarına koşalım demeyiniz. Bu emir ve talimatını iki sefer tekrarlayan Peygamber Efendimiz daha sonra okçulara, Kuşların cesetlerimizi kapıştıklarını görseniz dahi, ''Ben size adam göndermedikçe asla yerinizden ayrılmayınız'' emrini verdi. Allah Allah, evet. Resul-i Kibriya'nın emri ve talimatı böylesine net ve kesindi. İki ordu da artık harp nizamına girmiş ve karşılıklı bekliyorlardı. İslam ordusunda Zübeyir bin Avvam zırhlı kuvvetlerin, Hazreti Hamza ise zırhsız askerlerin başında vazifeliydi. Müşrik ordusunun sağ ve sol kumandanı Halid bin Velid, sol kol kumandanı ise Ebu Cehil'in oğlu İkirme'ydi. Süvari birliklerinin başında Safvan bin Ümeyye, okçuların başındaysa Abdullah bin Ebi Rebiya bulunuyordu. Müşrik ordusu cephesinde gürültülü ve şamatanın bini bir paraydı. Gönülleri intikam hırsıyla dolu kadınlar, türküler şarkılar söyleyerek, ve defler çalarak müşrikleri coşturmaya çalışıyorlardı. Tabi takılmadan edemeyeceğim. Yani Arap kadınlarının türkü söylemesi biraz <gülüyor> enteresan olur malum haliniz. Tabi ama yani onların örflerindeki ezgiler manasına yine müellifimiz bize anlatmak için söylüyor. Yoksa türkü malum adından anlaşıldığı gibi. <gülüyor> evet herhalde anlaşıldı. Ben daha fazla izahat yaptım İslam ordusu cephesi ise dualar, tekbirler, aminlerle iniyordu. Allah'tan yardım dileniyor, nusretini ihsan etmesi niyaz ediliyordu. Resul-i Kibriya Efendimiz de hitabesinde onları cihada, Allah yolunda savaşa, bu yolda sabır ve sebaata, her şeye rağmen gayretle çalışmaya teşvik ve davet ediyordu. Gönülleri imanla dolu, Gözlerinden cesaret kıvılcımları sıçrayan mücahitler, bir an evvel hücum emrini heyecanla bekliyorlardı. Ya vurulup şehit olarak Allah'ın huzuruna çıkmak ya da müşrik topluluğunu yerle bir etmek için adeta yerlerinde duramıyorlardı. Taraflar birbirlerine oldukça yaklaşmışlardı. Bu sırada Kureyş ordusunun sancaktarı Talha bin Ebi Talha, Ortaya atılarak, kendisinden emin, mağrurane bir eda ile seslendi. Benimle çarpışmaya er meydanında kim çıkar? Karşısına, Esedullah ümmanının sahibi, Hazreti Ali çıktı ve ''Varlığım kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki, seni kılıcınla cehenneme göndermedikçe veya kılıcınla cennete gitmedikçe seni bırakmayacağım.'' diyerek, hasbına şiddetli bir kılıç darbesi indirdi. Daha evvel de zikrettik. Savaş meydanında bu şekilde sözlü atışmalara müşâceayi kelam diyorlar. Yani şecaat, cesaret göstermek için veya şecaatlerini ve cesaretlerini zahiren sözle ifade etmek için sarf edilen bu kelama, bu efendim şiir şeklinde hatta sözlere müşâceayi kelam diyorlar. Şecaat arz eden cesareti anlatan karşıdakileri psikolojik savaş gibi ilk karşılaştıklarında konuşma hali var. Bu e, Arap kavminde de var, birçok kavimlerde de var. Karşılıklı olarak birbirlerine sözlü hitaptan sonra kılıç çekiyorlar. Aynı zamanda sözün ne kadar tesirli olduğunu, kelamın ne kadar keskin bir kılıç olduğunu da gösteren bir e, delildir. Bu tarz çarpışmadan evvelki konuşmalar. Evet, ...başını çenesine kadar yarıp ikiye ayırdı. Orayı bir daha alır mısınız? Eyvallah. Hz. Ali Efendimizin hitabından sonra davranmaları, silaha davranmaları hususunda... ...sanki ben e, dinleyemedim iki üç cümle. Evet. Varlığım kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki... ...seni kılıcımla cehenneme göndermedikçe... ...veya kılıcınla cennete girmedikçe seni bırakmayacağım diyerek... ...hasmına şiddetli bir kılıç darbesi indirdi... Başını çenesine kadar yarıp ikiye ayırdı. Talha yere yıkılınca Hazreti Ali geri döndü. Mücahitler neden onun başını gövdesinden ayırmadın diye sordular. Hazreti Ali yere düşünce edep yeri bana taraf açıldı. Ondan hemen yüzümü çevirdim. Cık, cık, cık. İyi biliyorum ki Allah onu yaşatmayacak, öldürecektir diye cevap verdi. Evet. Kureyş sancaktarının yere serilmesine, Peygamber Efendimiz ve mücahidler son derece sevindiler ve bu sevinçlerini tekbirler getirerek ishar ettiler. Evet biz e, İslam adetinde toplumunda sevinç ifadesi olarak ne yaparız? Büyük bir tecelli gördüğümüzde veya sevindiğimizde ne yaparız? Tekbir getiririz. Nedir bunun hatırlayınız? Bayram sabahları biz tekbirlerle gireriz bayram sabahına. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah. Allahu Ekber ve diye tekbir getiririz O cennete girişimiz Yani Biz Allah Teala'nın ile sevindiğimizden de yine Allah'ı tekbirle Gösteririz Burada da yine tekbir getirilmesinin sebebi o Bayram tekbirleri de Müminlerin sevinç anına işarettir Ramazan bayramı Cennete girişe Kurban bayramı da Cemalullah'ı görmeye semboldür her iki bayramda da biz tekbirlerle ne yaparız? Bayram namazları kılarız. Çok sevinçli olduğumuz ve inşallah cennete ve cemale kavuşacağımız ümidiyle. Talha yere serilince Kureyş müşriklerinin sancağını kardeşi Osman bin Ebi Talha aldı. Ona karşı da Hazreti Hamza çıktı ve omuzundan kılıçla vurup kolunu kesti. Bu sefer sancağı yine... Abdüddaroğullarından Ebu Sa'd bin Ebi Talha aldı. Resul-i Ekrem Efendimiz, Ebu Sa'da karşı da Hazreti Ali'yi çıkardı. Çarpışmadan galip çıkan yine Hazreti Ali oldu. Ebu Sa'd, Esedullah'ın kılıç darbeleri arasında can verdi. Sa'd öldürüldünce Kureyş sancağını hemen, Müsafi bin Talha bin Ebi Talha eline aldı. Onu da, Asım bin Sabit Hazretleri okla vurup öldürdü. Ondan sonra Kureyş müşriklerinin sancağını Haris bin Ebi Talha aldı. Asım bin Sabit Hazretleri onu da bir okla yere serdi. Haris'ten sonra sancağı Kilab bin Talha aldı. Onu da Zübeyir bin Avvam bir hamlede yere serdi. Bu sefer sancağı Cülas bin Talha aldı. Onu da Talha bin Beydullah Hazretleri öldürdü. oğullarının baba, oğul, kardeş ve amca olan tam yedi kişi Kureyş müşriklerinin sancağı altındayken kahraman mücahitler tarafından böylece yere serildiler. Bundan sonra sancağı yine oğullarından Ertat bin Şurahbil aldı. O da Hazreti Ali'nin amansız darbeleriyle yere yıkıldı. Sonra sancağı Şuraib bin Kariz aldı, o da Asabı Kiramdan biri tarafından öldürüldü. Sancaktarlarının bir bir yere serildiğini gören Kureyş müşriklerini bir dehşet ve korku sardı. Öyle ki sancaktarlarının yanına bile kimse yanaşmaya cesaret edemiyordu. Sonunda onu alkeme kızı Amre yerden alıp kureyçlere teslim etti. Evet. Er meydanı diye bağırıyorlardı ya en sonunda er meydanında hanımların sancağı taşımasına mecbur ve mahkum hale geliyorlar. Evet. Abdül oğullarından sancağı tutacak kimse bulunmadığından yine onların kölelerinden Süvap sancağı taşıdı. Kuzman vurup onun sağ elini kesti. Süvap sancağı sol elini aldı. Kuzman sol elini de kesti. Bunun üzerine süvap, sancağı kol ve pazularıyla tutmaya çalıştı fakat daha fazla dayanamayıp arka üstü yere yıkıldı. Artık iki tarafın da beklemeye tahammülü kalmamıştı. Çarpışma bir şimşek hızıyla başladı. Kılıç çakırtısı, ok vınlaması, at kişnemesi ve deve böğürmesi ortalığı kapladı. Allah yolunda savaşmaya can atan mücahitler kahramanca dövüşmeye başladılar. Evet, bundan sonra Ebu Ducane Hazretlerinin peygamberimizden kılıcı alması hadisesi olacaktır. İstiyorsanız bugün burada iş nihayete ersin. Eyvallah. Neticede bu ön çarpışmayla beraber yani daha doğrusu çarpışmanın ilk merhalelerinde kesin bir muzafferiyeti, kesin bir hakimiyeti var İslam ordusunun. İstiyorsanız tam bu hakimiyet faslında kalsın. Diğer çalkantılı hadiseleri ölmez sağ kalırsak muhabbet bağının önümüzdeki haftaki e, programına bırakalım. Oradayı tekrar zikredelim. Evet. Cümle ashab Kiram Haziratı'nın ervahı tayibelerinin bizlerden hoşulduğu razı olması ve inşallah onlarla beraber cennette beraber buluşulması ümitleri ve niyazlarıyla bugünkü, bu akşamki programımızı nihayet erdi.